Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve selleme ve bârek âlâ nebiyyina Muhammedin ve âlâ alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. İnşallah bu hafta fıkıh işlemeyeceğiz. Öyle zannediyorum. Çünkü yetişmeyecek. Şimdi kitapta Rukya kısmındayız arkadaşlar. Rukya'ya anlatacağız ne olduğuna dair. Bahsedeceğiz inşallah. Kitap biraz kısa almış. Biz geniş tutacağız. Sebebi de şu. Şimdi Türkiye toplumunda genelde Rukya meselesi insanların zihninde çok karışık. Ve çok az şey biliniyor Rukya hakkında.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 Şirk e, diyor ki e, Rukiye sıtma, sara ve buna benzer bir takım rahatsızlıklara uğramış olan bir kimsenin korunması, içilen, ko korunması için yapılan okumaya denir. Buna azime de denir. Rukiye'nin diğer bismi ismi azime. Yani yarın bir gün mesela bir kitap okuduğunuz zaman azime geçerse onu da Rukiye olarak bilir. Rukiye ile azime müteradiftir yani eş anlamlı. İşte kırmızı ile al gibi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 Yani dişinin ağrısından gidecek yani o kadar aşırı. Yani bazen Allah kabul ediyor. E, me koydum mesela elini yanağına okudum anında o an Allah şahit. Yani ben buna kendi gözümle kendi yaşadım yani. O an yani o kadar acısı saatlerce sürüyor. O an onu hap alıyor bir faydası yok. Okudum okuduğum an geçti. Yani bazen Allah diliyor hemen kabul oluyor. Yani bu rukiye çok önemli amel etmemiz bakımından da çok önemli. İnşallah bunu genişçe işleyelim. Bakın arkadaşlar 3 şart sayacağız. Birinci şart. Diyoruz ki Rukya ya Allah'ın ile olur ya Allah'ın isimleriyle veya sıfatlarıyla veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sayı olarak gelmiş dua ile Rukya yapılır. Mesela şimdi bu üç şartı sayalım ve bunları açıklayalım. İkincisi Rukya Arapça olacak. Yani mesela Fatiha'nın Türkçesini okuyarak değil Rukya Arapça olacak. İkinci şart bu. Birinci şart o zaman Allah'ın kelamı olacak. İk veya e, isimleriyle veya sıfatlarıyla veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir duayla rükaya yapılır. Karşı tarafa. İkinci şart Arapça olacak bu. Arapça lafızlar. Yani e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin e, mesela Allah'ın ismini kullanarak mesela Rahman yerine rahmet eden falan demeyeceksin. Tamam mı? Bu manada Arapça olacak. Rahman. orijinal. İkinci şart bu. Üçüncü şart rükaya yapan kişi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 Ee, Ayşe radıyallahu Allah'tan gelen rivayet var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, ölümüne yakın yani ölümüyle son bulduğu en son hastalığında. Yani o hastalığı ölümüne sebep olduğu en son hastalığında. E, muavazatı okuyor. Muavazattan kasıt yani e, ihlas, felak ve nas sureleri. Felak ve nas sureleri. muavazattan kasıt. Felak ve nas sureleri. Bunu İbn Hacer de rivayet ediyor. Zaten onlar muavazat diye meşhur olmuştur o iki sure. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu üflüyormuş kendine. Bunları okuyarak kendine rukiye yapıyormuş. E bunu Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Sonra Hazreti Ayşe diyor ki bu Nebi Sassallem'in hastalığı ağırlaşınca ben okumaya başladım. Amcak ben okurken diyor onun elini kendi cesedine sürdüm. Yani sen rukiye yapan kişinin kişiye kendi elini sürersin rukiye yaparken. Ama şimdi Nebi Sassallem'in kendi elini kendisine sürüyormuş Hazreti Ayşe. Sebebini de söylüyor çünkü diyor ki Allah Resulü'nün eli, Allah Resulü'nün cesedi bereketli olduğu için. Biz teberrü işlemiştik geçmiş derslerde biraz değil mi?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 Mesela ya Şafi dersin bana şifa ver gibilerinden böyle. Tamam mı? Yani Allah'ın isim veya sıfatlarını kullanarak. Mesela Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayet var. Diyor ki enne Cibril. Eten Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Cibril Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor bir gün. Diyor ki ya Muhammed. Ey Muhammed. Ee, i̇şte keyte. Yani şikayet, bir şikayetin mi var? Bir rahatsızlığın mı var? Bir şeyden mi şikayet ediyorsun diyor. Biliyor tabi bunu Cebi aleyhi ve sellem. O yüzden geliyor. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki naam evet. Şikayetim var. Kale, sonra Cebrail Aleyhisselam diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli şeyin yu'dik. Min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin. Allahu yeşfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu söylüyor. Ne diyor e, Cebrail Aleyhisselam? Bismillah okur. Sana seni inciten her şeyden, her şer, şerli nefisten, yahut her haset edici gözden rukiye ederim. Allah sana şifa verir. Allah'ın ismiyle sana rukiye ederim. Hadis Müslim'de. Ne diyor Allah'ın ismiyle sana rukiye ederim. Demek ki Allah'ın isim ve sıfatlarıyla da ne yapılır? Karşı tarafa rukye edilebilir. Bir de e, e, ne dedik? Allah'ın dedik isimleri ve sıfatları değil mi? Şimdi bakın Nebi Sallallahu birçok rivayet gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de, şimdi bakın Allah diyor ki Nebi Sallallahu hadiste,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 ee, bir une, iğne ucu kadar en fazla çıkabilir. Tefil ise biraz daha böyle tükürüğü çıka, e, çıkarırsın böyle hafiften. Yani şimdi burada yapmayayım da hafiften tükürük çıkar. Bu iki şekilde rükuya yapılabilir. Ee, şimdi o sıfatların hepsini anlatacağız inşallah. Şimdi diyor ki burada. Mesela sizden birisi hoşlanmadığı. Mesela bunun delili ne? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizden birisi hoşlanmadığı bir şey görürse rüyada.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 ne yapacak nefes pıp, pıp, pıp, pıp, şeklinde sonra Allah'a sığınacak. Allah'a sığınacak. Yani mesela evzu billahi mineş şeytanir gibi. Allah'a sığınacak. İşte bu hadisten biz ne anlıyoruz? Demek ki rukye yapan bir insan pıp, pıp, Şeklinde. nefes şeklinde ru'ya yapabilir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesinden biri hastalandığında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem okurmuş. Yani işte Felak ve Nas ve karşı tarafa pıp, pıp, pıp, şeklinde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 Diyor ki, "Kanı Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem "İzah ağa ile fırashı, nafse fi kafeyi, "bi kulhu Allahu "ve bil muawazetini cemiyen." Diyor ki, "Nebi Sallim yatağına girdiğinde, Nebi Sallim yatağına girdiğinde, kulhu Allahu ahd ile beraber ve muawazetininle birlikte eline üflerdi. Bu da demek ki okuma esnasında bunu arada yapıyor muş Allah Resulü. Badiste buna delil. Peki son en son okumak insanların arasında meşhur olan kişi önce okuyor, sonra üflüyor.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 Hani hiç üflemeden. Yani fatiha'yı okudun direkt karşı taraf. Hiç üflemeden. Ee, e, var mı var? Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki bir duasında anlatıyor diyor ki Yekulu diyor ki adhib adhibil e, be ese Rabb alnasi wajfihi wa ve la shafi ila shifaa illa şifa şifa e, la yugadir sakman. Mesela diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir ara bu duayı okudu diyor.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 Sonra e, okursun. Okuduktan sonra, okurken de o topra Ruka yapacağın kişiye sürersin. Ruka yapacağın kişiye sürersin. Böyle yüzü e, işte alnı, başı vesaire. E, e, bunda delli var. Ayşe radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaparken Allah'ın adıyla bu arzımızın toprağıdır. Boğazımızın tükürüğüdür. Rabbimizin izniyle hastamız şifa bulur derdi diyor. Ayşe radıyallahu anh. İma, Buhar, Buhar rivayet ediyor bu hadisi. İmam Nevi de bu şekilde tefsir ediyor zaten hadisi. İmam Nevi'ye bakın. Çünkü bu hadis Müslüm'de de var. İmam Nevi bunu bu şekilde tefsir ediyor. Nasıl? Ağrın olduğu yere sürersin. Şimdi normal bedenine de sürsen olur. Ama ağrın olduğu yere sürsen daha iyi. Neden şimdi onun hakkında rivayet gelecek inşallah. Bu daha açık. Evet. Şimdi bu arzımız diyor ya Nebih sallallahu aleyhi ve sellem hadiste.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 Dişini arıyor. Şöyle yanağına veya dişine, bizzat dişinin kendisine koyarak okuyabilirsin. Çünkü Nebi Sassallamın diyor ki elini cesedindeki rahatsızlık duyduğun yere koy. Ve üç kere bismillah, yedi kere Euzu billahi ve kudretihi min şerri Ma ecidu ve uhadiru de diyor Nebi Sassallamın şimdeki hadisinde. Demek ki arayan yere de bizzat elini koyabilirsin. Beşinci şekil en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben, daha, ben bunu rukiye yapan bir kişiden de gördüm yani. Hatta o yapılan kişiye de sordum. Çok faydası olduğunu söyledi. Ben bir gün bir arkadaşla Iraklı bir arkadaş vardı. O, o rukiye yapan birisi. Onunla gittik bir kardeşin yanına. Ona e, rukiye yapmaya. Hemen bir kova su istedi. Dedi ki bir kova su getir. Bir de bir bardak su istedi. Ayrıyeten. Bu okuyordu. Üflüyordu o. E, e, nefes ediyor yani tükürüyordu şeye. Hem o kova suya hem de o bardağa. Sonra en son dedi ki bu kova suyla yıkan. guslet. E, ondan sonra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 Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem de diyor ki hemen şey olduktan sonra diyor ki Allah diyor akrebe lanet etsin diyor ki ne namaz klanını rahat bırakır ne de namaz klanın dışında herhangi normal birisinden rahat bırakır ee, ondan sonra e, diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem <gülüyor> su ve tuz, get tuz getiriliyor su ve tuza okuyor Nebi Sallallahu Aleyhi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 Mürekkeple diyor yazın duayı, ondan sonra suyun içine atın. O gelecek inşallah. Onu çıkarın kağıdı, suyu için, 13 kere de işte bilmem ne duasını okuyun. 14 kere okumayın diyor, iş bozulur diyor, 13 kere okuyun. İşte, i̇şte orada müşkülat var. Bu 444 kere diyor. salatı tehlikeli. Yani 44 şöyle oku, 50 kere sonra şimdi, kat bunu oku, sonra 10 kere bunu oku. Yarıyı doğru yani... söylemiş, yarıyı biraz şey söylemiş. Şöyle yapalım inşallah. Ee, şimdi o gelecek inşallah.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 Allah'a hidayet etsin yani. <gülüyor> tamam. O yüzden i̇bn Arabi, bizim kastımız alim olan İbn-ül Arabi. Tamam. Bir de bu şekil var arkadaşlar. Genel olarak Rukiye bu şekilde. Şimdi bir de çok gündeme gelen bir soru var. Kitap ehli. Şimdi bunda racihi seçelim. Dedi ki alimler bunda ihtilaf etmiş. Bu 6. şekil. Hangisi doğru? Bunu lejnetü ü Daime'ye soruyorlar. Fetva kuruluna, Suud'daki. Orada tavakkuf ediyor alimler. O yüzden en güzeli bunu yapmamak.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 Rukya arasında ne gibi bir illet olabilir? Hiçbir illet yok. O yüzden diyoruz ki burada kıyas mı al farik. Fasit kıyastır. O yüzden burada da onlardan bu noktada özür diliyoruz. Evet. En son mevzu, rukya karşılığı ücret almak caiz mi? Dört mezhep imamı ve diğer âlimler de ittifak etmişlerdir ki caiz. Herhangi bir soru yok. Allahu Teala ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bereketine binelim. Hızlı anlattım biçim diye yoksa ders çok uzayacak. Varsa sonra alabilirim rukya hakkında. Abi lan bu... para para aldırırsan şeyin hocalar <Gülüş> ne malınız yok? Para çiziyoruz hocalar paracı diye. Okuduğu üfledi, para aldı. Ruki yaptı, para aldı. Eh, bir şey diyeyim mi? <gülüyor> ne diyeceğim? Yani caiz. Yani şimdi şu, yani adam zaten, hani bunu düşünen insan istiyorsa gider yani. Üflemek caiz mi? Üflemek. Evet, de, verdik ya buna. Okursun, üflersin. Şimdi bildiğimiz gibi, evet. Şeklinde. Rivayetleri saydık. Üfürük yapıkta para kazanacaklar var mı?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 Üflede koca okulu abi de, herkes gün yanlış yapıyor diye, ilk önce üflenir diyor, ondan sonra okunur diye bahsettik. İşte bak, e, üf, önce üflenir, sonra okunur diyor değil mi? Bak dedik burada itiraf var, üçünün de delilini saydık, üçü de caiz diye. Şey, o adam o adam isabet edememiş görüşünde yani, tamam? Çünkü saydık rivayetleri gördün. Bir de şey soruyor, benim arkadaşım kitap var, arkadaşın ailesinden kalması, Abdülkadir Gedener'in kitabı var. Abi. Onu uçuyormuş abi, işte, üçünün nas, nas falan, bazı bir görürsün. Bir bir serden, bir Şitaklar, küfür şiir, yani. Bu köfür şek. Ben de aynı şeyi Onlar da iman insanları Şimdi eli kazı şu yani iman ettiğini söyleyen insanlar ama insan da imanla beraber şirkte bulunabilir yani. Yani bunların yaptığı bu, bu, bu söz küfür yani. Yani biz o kişileri tekfir etmiyoruz yanlış anlama. küfür ama bu. Anladınız değil mi dediğini? Sor, diyor ki işte imam. Ne dedim bir daha söyle? E, okuyor ve ne? Tamam. O Batu, küfür var. bunlar. Evet, başka? Herkes sırası yapmış zaten Tam açıklamış falan yani, o köfür köfür yani. öyle bir şey. Yani Supanala böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bir kere <gülüyor> Neyse tamam. Evet. Bazen böyle başka bir şey Bak en güzel naslarda tavakkuf etmek. Baktığın zaman su hakkında nas gelmiş. Bitti en güzel. Bir de tuzda dedim değil mi? Tuz tuz. Tuz rivayeti var. Tuz. Hı hı. Şeker de koyulaktı o yüzden nereye gidiyor yani? Evet. O kendi kendine de bu şeyi bulduz biliyorsun. Tabii. Meri Şimdi burada e, e, kişi kendine rukya eder ama karşı taraftan talep etmesinin hı -hı. hükmü nedir? O tema ilm kısmında gelecek tabii. Onu biraz daha münakaşasını yapacağız onun. Hı -hı. Kendini okursun rukya. Kendine yap. Nebis Aselam kendisine yapmış, Cebrail Aleyhisselam ona yapmış, Hazreti Ayşe ona yapmış, Rukiye'a. Bunların hepsi maruf yani. Daha 29 dakika... Süper <gülüyor> ben dedim ki hızlı yani hızlısıyım, uzun şey olmasın, uzer diye. Halbuki fıkha bile yer varmış yani ama neyse inşallah. Soru varsa alalım daha, Rukiye hakkında. Şey sorular <gülüyor> olmaz, yani o... Ha? ya dediğim gibi ne bir her yatağına girdiğinde Hz Ayşe söylüyor hanımın Sonuçta okuyacaksın Fatiha'yı şey ee, İhlas bir de mu avazetin dedim kasıt ee, üçer kere de var birer kere de var okuyabilirsin inşallah Abicim evet. veli dedi ki sabah uygun akşamı da etkilerim. Nasıl? Sabah uygun akşamı da etkiler dedi. Akşam akşam bile. Şimdi rivayetler var va vakit tayin etmiştir bize. Önderceğim hocam. Mesela bir diyor, bir diyor bir ki bulunduğu şey yeri terk edinceye kadar şey bir ona bir zarar vermez. Bat, ne? mesela bazı dualar var. Mesela ne? sonunda ne? diyor ki bulunduğu euzu bi kelimetillahit te'avvizi min şerri ma halak örnek mesela. Bulunduğu menzili terk edinceye kadar ona bir şey zarar vermez diyor. Anladın mı? Şimdi bakın şöyle bir vakit tayin etmeyin kendinize. Biz